mutfak masaları dikdörtgen koruyor Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamde lillah ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'uzu min ve min a'malina. Men yehdihi Allahu yudlil la illallah la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 ve çirah Hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sallam. Başarılı umur muhtesatı Ve her muhtesat bir deng. Ve her bir deng dalalı. Ve her dalalı filan. Sonra bana. Dalık Ardıştır. Bu hafta geçen haftanın geçen dersin istifade edilecek konularını göreceğiz inşallah.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 İslam geldikten sonra tekrar eski temellere yani dönmüyor. İbrahim Aleyhisselam'ın temelleri üzerine getirmiyor binaen. Kureyş'in döneminde yapıldığı, ıslah edildiği gibi, tamir edildiği gibi bırakmıyor. Bunu için böyle yapıyor? Çünkü fitneden korkuyor. Kureyş o dönemde biliyorsunuz yeni İslam'a girmişti, yeni küfürden çıkmıştı.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 Hani diyor ya aleyhissalatü vesselam, ey Ayşe eğer senin kavmin yani Kureyş diyor yeni şirkten kurtulmuş olmasaydı ki benim yanımda diyor e, bu binayı yapacak, Kabe'yi yapacak e, bir nafaka da yok, bir para da yok, imkan da yok. Eğer böyle olmasaydı elbette ben Kabe'nin hazinelerinden Allah yolunda harcardım.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 Kureyş'in terk ettiği, bıraktığı temelleri gösteriyor. Evet. O, dediğim gibi verküm selam. O temeller de o hatmin olduğu yerdir, o hilal şeklindeki yerdir. Albani rahmetullahi alayh bu gibi hadisleri.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 bir şeyi düzeltme esnasında daha büyük bir mevsedeye yani fesat edecek, e, ortalığı bozacak bir şeye sebep oluyorsa o zaman o şeyin ıslahı, düzeltilmesi, onarılması tecil edilir. E, yani tehir edilir. Bırakılır diyor. Ve e, fakihler de buradan bu uygulamadan, ve vesselamın yaptığı bu uygulamadan şu meşhur kaideyi çıkartmışlardır diyor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 olsa e, yine fitne olması <gülüyor> mümkün olabilir. Allah alem bu e, Şeyh Albani dediğimiz insan bir alim. bizi selim ilim e, Kendisi böyle söylüyor. Burada almamız gereken önemli olan birinci maddedir. O da mevsedet-i def yani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 Cihadı terk eden kimse zillete, alçaklığa alışır. Zelilliğe alışır. Ve düşmanlar onun üzerine tasallut ederler. O kimsenin üzerine hükümran olurlar. Ahirette de bir zelilliğe ve husrana, ziyana götürür. Cihad etmek, ümmet arasında güçlülüğe, aziz olmaya...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 Sılayı rahim, akrabayı ziyaret etmek, komşulara iyi davranmak ve benzeri güzel ameller ise kardeşlerim, insanları hayira güzelliğe alıştırıp ömrün uzamasına, rızkın artmasına sebep olur. Allah Allah, salih bir amel işleyeceksin, ömrün uzayacak, sılayı rahim yapacaksın, ömrün uzayacak, rızkın genişleyecek. Hani sünnet ve sunam söylüyor.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 İslam gelince o şahitlik ediyor. Evet. Allah Azze ve Celle Resulünü korumuştur. Bakın ayet-i -ayet kerime. وَلَوْ لَا اِنْ تَبْبَتْنَاكَ وَلَوْ لَا اِنْ تَبْبَتْنَاكَ لَقَدْ كِتْتَ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ Eğer biz seni sabit kılmasaydık, ayağını sabit yapmasaydık elbette sen onlara azıcık meyledecektin. Az bir şey meyledecektin.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 Yani Ali İsraat rüyaya giriyor. O e, Nurettin Zengi'nin e, ve alttan tünel açıldığı, İsraat Efendi'nin cesedine ulaşılmak istendiği haber e, haberi veriliyor. O Nurettin Zengi de hemen <gülüyor> bir teftiş ve tespitten sonra olayı eee <gülüyor> el koyuyor ve o adamları öldürüyor. Ve hiçbir şekilde bir daha da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 เว้น إلا تصرف عني كيدهن أسب إليهن وكن من الجاهلين eğer diyor sen bu kadınların tuzağını benden uzaklaştırmazsan ben o zaman cahillerden olurum Allah azze ve celle'ye dua ediyor. <Sessizlik> Rabbi lehu ona icabet ediyor ve onların tuzağını kadınların tuzağını ki buraya bir şöyle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 Müminlere, salihlere, muhiddlere, ondan sonra alimlere, bunların hepsi için geçerlidir. Allah Azze ve Celle, inna Allaha anil anil din amenu. Muhakkak ki Allah iman edenleri müdafeye, yani onları korur, savunur. Inna Allaha la yuhibu kullu kawanin kefur. Muhakkak ki Allah çokça hiyanet eden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 Allah azze ve celle iman edenleri. İnne Allah yuhibbul muksitin, adaletli olanları. Allah azze ve celle sabredenleri. Allah azze ve celle kanaat edenleri. Allah azze ve celle kendi yoluna suluk eden, Ali ve veselama tabi olan kimseleri. Bunları sever. Kur'an'da Allah'ın sevgisinin kime ait olduğunu ferhisten açın bir tane bak.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 Et tevabun, beni Adem'in hepsi hatalı, günah işte, kusurludu. Ama en onların en hayırlıları kimlerdir? Tövbe edenler. Vemellem yatabu, faula Kim tövbe etmezse onlar zalimlerdir. Yine bir hadiste, yine bir hadiste Müslüm'de gelen, eğer sizler günah işlememiş olsaydınız Allah sizi yok eder.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 Evet Musa, Musa Aleyhisselam hakkında. Rüş çağına geldiği zaman, olgun ve olgunluk çağına geldiği zaman, yani 40 yaş civarına geldiği zaman ona hüküm ve ilim verildi. Yani öyle bir olgunluk çağına geliyor, öyle bir hazırlanıyor ki ondan sonra ona artık vahiy gelmeye başladı. Kaderken izil işte biz müsinleri böyle mükafatlandırırız Aynı şey Yusuf Aleyhisselam için de söyleniyor. Ve lamma balagha şudduhu ve stava atenehu hikme. Hikme ve ilmaamı kaza Aynı ifadeyle. Yani rüş çağına ve olgunluk çağına geldiği zaman. Ha, burada ve <gülüyor> stava ifadesi yok. Lamma balagha şudduhu atenehu hikme ve Rüş çağına, olgunluk çağına geldiği zaman ona hüküm, hüküm ve ilim verdik diyor. Davud Aleyhisselam için ise ve şededna وَاَعْتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَسْلَ الْخِتَابِ Onun mülkünü sağlam yaptı. Davut Aleyhisselam'ın mülkü, saltanatı, Subhanallah. Yani o kadar büyük ki, ondan sonra, Süley o, sonra gelen Süleyman Aleyhisselam ise oğlu, ondan daha fazla. Kimseye verilmeyen mülk ve saltanat, özellik ona veriliyor. Süleyman Aleyhisselam'a veriliyor. وَفَسْلَ الْخِتَابِ <gülüyor> Yani,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 yani tabii ki rasuller gibi olamaz, peygamberler gibi olamaz ama buna yakın özellikleri taşıması gerekiyor. Allah Azze ve Celle Bakara suresinde "Wa qale luhum Inna Allaha qad batalek muttalute melika." Nebileri onlara dedi ki muhakkak ki Allah size talutu e, melik hükümdar olarak gönderdi. "Qalu enna yakunu luhun mulk." Lahun mülk aleyne ama nehrnu ahaq bil mülkümün o talutun diyor bize hükümdar olması nereden olacak nasıl olacak biz mülke yani hükümdarlara ondan daha fazla hak sahibiyiz. Böyle bir ütesi eten minel mal ona maldan bir genişlik de verilmemiştir. Gaire innallaha dedi ki nebiileri peygamberleri gaire innallaha esfâ alaykum vezade basstan fil ilmi ve elcism. Allah o talatı sizin üzerinize ilimde ilimde ve beden olarak cisimde ziyade kılmıştır. Sizden fazlalığı vardır diyor. Sizden üstünlüğü vardır. Vallahi yüteemüke hum en yasha. Allah ise mülkünü dilediği kimseye verir. Vallahu vasîun alim. Allah çok vâsi yani geniş, lütfu bol olan ve en iyi bilen oldu.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 Allah azze ve celle buna şu delili getirmiş mealinde. Ve le yecelallah lil kafirine alel mu'minina sabila. Allah müminlere, şey, kafirlere, müminlerin aleyhine bir yol yapmamıştı. Yani e, kafirler müminlere emir olamazlar. İkincisi bulu yani eee çağına gelmiş olması gerekiyor. Ve tutsu feha emvalukum elleti cealallah lekum qiyama.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 asla felah bulamazlar. Bakın şimdi Müslümanların başındaki e, insanlara ya önceden kadın gelip geçmiştir ya da hala halen kadınlar başkanlık ediyor, müdürlük yapıyor ondan sonra bilmem şunun yapıyor bunu yapıyor. Allah Azze ve Celle durumumuzu ıslah etsin. Altıncısı ilim sahibi olacak. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam imamette en fazla Kur'an'ı bilen, Kur'an ezberi çok olan kimseyi öne geçirirdi. Ee, <gülüyor> Dolayısıyla ilim sahibi olması gerekiyor. Kur'an hususunda, diğer ilimler hususunda e, ilim sahibi olması gerekiyor. Aleyhisselatü Vesselam sizin diyor en iyi Kur'an okuyanınız, yani Kur'an'ı burada kastedilen diyorlar, en fazla ezberde olan tabii ki <gülüyor>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 öne geçirilir. Dolayısıyla halifede olması gereken özelliklerden biri de ilimdir. Yedincisi kardeşlerim adalet sahibi olacak. Allah Azze ve Celle la yenalu ahdil zalimin. Benim ahdime e, zalimler erişemeyeceklerdir diyor. Ecemi. Aleykümselam. Sekizincisi nefsi e, denklik yani <gülüyor> kalbi diyelim biz buna. Çünkü Ebu, Ebu Zere radıyallahu anh diyor ki aleyhissalatü vesselam inneke da'ifun. Sen zayıfsın diyor. Ve inneha emanetun. Emirlik ise bir emanettir diyor. Yani zayıf, nefsinde zayıf olan, idare etme özelliği olmayan, adil olamayan, meyleden kimselere emirlik verilmez. Hilafet verilmez. Dokuzuncusu, beden de bir denge, denge uyumluluk olması gerekiyor bedende yani fizikte bizim anlayacağımız Allah Azze ve Celle inna allahe s-sefa ve zadehu bestaten fil ilme vel cism deminki tilavet ettiğimiz ayet kerime muhakkak Allah sizin üzerinize talutu e, ilim ve beden yönüyle üstün kılmıştır ziyade etmiştir diyor onuncusu kardeşlerim burası çok önemli bakın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 Aynı zamanda duyu organlarında, uzuvlarında herhangi bir eksiklik olmaması gerekiyor. Yani hareket kabiliyetini kısıtlayan, ıı, anlamasını, idrak etmesini kısıtlayan bir takım eksikliklerden, noksanlıklardan uzak olması gerekiyor. Diyor ki, ıı, Abdullah Ed Demici'den nakletmiş bir alimden.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 bu hususta bize yardım etsin, elimizden tutsun, bizi irşad etsin. Kitap ve sünnetin nuruyla nurlandırsın. Eğer böyle olmazsa biz husran oluruz. Ya Rabbi bize yardım et. Bu hususta bizim gönlümüzü aç. Her ve Allahu aleyhi ve sallallahu ala nebiyina Muhammed. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente esteğfiruke ve töbü